1884 numaralı konu Hazreti Peygamberin verdikleri hurma dalının Ukkaşe bin Mihsan'ın elinde keskin ve sağlam bir kılıca dönüşmesi evet Bedir gününde Ukkaşe bin Mihsan'ın kılıcı kırılmıştı bunun üzerine Hazreti Peygamber ona bir hurma dalı verdi bu dal onun elinde çok keskin ve demirden daha sağlam bir kılıca döndü